Aristoteles'in Timayos okuması. Timayos-Platon'un bir diyaloğu. Kozmos'un yani evrenin nasıl doğduğuna dair, kozmoguni diyoruz biz buna, nasıl doğduğuna dair bir diyalog. Aristoteles'in Platon'un Timayos'un nasıl okuduğunu araştırıyorum kendi tezimle. Burada çok daha kısa bir kısmını, hatta küçük bir kısmını anlatmaya çalışacağım. Konuyla pek alakası olmayan insanlarda özür diliyorum. Biraz teknik bir mesele anlaşılır kılmaya çalışacağım. Şimdi Aristoteles, Platonun diyalogları arasında en çok Timaios yolunun isminizi ekliyordu, en çok ona referans veriyordu. Bunun en önemli sebebi belki, en önemli sebebi belki de Timaios'un Platonun doğa üzerine yazdığı tek diyalog olması. Bu açıdan da Timaios genelde Platoncularında çalışmaktan kaçındı bir e, diyalog halinde duruyor önümüzde. E, ayrıca Parmenides yolunda da e, yani e, e, Platon'un meteksiz pay alma, iştirak etme meselesine değin. Parmenides yolu diyalo yolundaki e, aporyaların yani çıkmazların da Timaios yolu'nda bir çeşit bir şekilde cevap verildiği e, söylenir. E, bu anlamda Timaios yolu önemli bir yolaktır. Rafael'in ünlü Atina okulu freskosunda Platon'la Aristoteles yan yana yürürler, tam merkezlidirler. Platon'un elinde bir diyalog vardır, bir metin vardır daha doğrusu. Bu metin Timaios metnidir ve bu metin Platon'un aslında Aristoteles'e yakın olduğu elinde durur. Aristoteles'le Platon birbirlerine bakarlar o sırada ve ben bundan şunu anlıyorum aslında. Platonlar Aristoteles'in... Kur, kurdukları, kur, zaten kurdukları ama aynı zamanda bunun ihtimalini değerlendirirsek ilişkinin aslında timayus diyaloğu üzerinden e, olduğunu düşünüyorum. E, Aristoteles ile Platon'un ilişkisinin zaten karmaşık bir ilişki olduğunu e, belki binlerce defa duydunuz. E, Aristoteles'in e, Platon'u baba katlinde olduğu gibi bir, şek bir şekilde öldürmeye çalıştığı e, söylenir ya da Aristoteles'in planının aslında çok da farklı şeyler söylemediğini farklı yollardan gittiği e, söylenir e, Timaya okumasındaki genel yargı e, biraz daha değişik e, genelde şöyle söyleniyor Aristoteles'in Timaya okumasında söyledikleri e, Timaya okumasında söyledikleri aslında e, biraz haksızca e, bunu söyleyenlerden örneğin, e, Luc Brisson ve Cernis var. Bunlar e, çağdaş yorumcular diyebiliriz. E, haksız olmasının sebebi de aslında iki çeşit. E, ya bilerek e, Timaios metnini bir şekilde çarpıtıyor, bu doğal karşılanıyor. Çünkü Aristoteles e, farklı bir filozof olarak kendi yerini, e, bir şekilde kendi düşüncesini ve özgünlüğünü tayin etmek zorunda. Dolayısıyla bu çarpıtma bir şekilde doğal görünüyor. Yani biz buradan, deyimlerindeyse Aristoteles'i e, bu azar yaptığı için affediyoruz. E, bir diğer e, yorumda da aslında e, Timaios'u e, yanlış okunmuş. E, bu biraz daha herhalde, Aristoteles'i de e, küçüm, hem Platon hem Aristoteles'i öğrencisi olduğu için e, küçümseyen bir yorum olarak görüyorum. E, genelde söylediğinden şu, e, Aristoteles e, kendi kavramlarıyla ...kendi kavramlarını e, Platon'un metnine işleterek bakıyor. E, dolayısıyla o kavram gözünü çıkarmadığı sürece... ...Timaeus yolunda doğru bir şekilde algılayamayacak. E, benim aslında burada yapmak istediğim şey bunu e, e, madde bağlamında e, yorumlamak. Ve diyeceğim ki aslında e, Aristoteles evet, e, kendi kavramıyla e, okuyor... ...fakat kendi kavramında da Platon'a ortak bir zemine oturtarak okuyor. Şimdi öncelikle Platon'un e, Timaeus Diyalogu'nda e, maddeye e, yakın olan, madde diye anılması mümkün olan e, hora e, teriminin ne olduğunu biraz Timaeus Diyalogu'nun içerisinden e, anlatmam gerekiyor. E, bu kelimeyi e, aslında Türkçe'ye çevirmek e, benim açımdan pek mümkün değil. O yüzden hora demeye devam edeceğim. Ama size Timaeus Diyalogu'nda ee, nasıl anlatıldığını anlatınca bunun aslında birkaç katmanlı bir şey olduğunu e, göstermeye çalışacağım. Ee, Türkçe'de uzam ya da e, yer diye çevrilebilir e, fakat e, ikisi de aslında hem uzam hem yer. Antik Yunanca'da e, zaten Aristoteles'in e, ve bazen de Plato'nun kullandığı kelimelere denk düşüyor. Dolayısıyla bir açıdan e, tartışmayı e, kaçırmamak açısından Bunları çevirmeyeceğim. Uzam e, diastema olarak da çevrilebiliyor e, Yunancaya. Diastema da e, Aristoteles'in zaten e, hora için e, o çevirmekten kaçındığım kelime için yaptığı bir eşitlik. Dolayısıyla bunu çevirmek istemiyorum. Aynı şekilde yer e, topos olarak kullanılıyor. E, bu Platon'un kendi diyoluunda da hora ile beraber e, çoğu zaman hora ile beraber alını anılan bir kelime olarak duruyor. Fakat sadece Topos yeterli olsaydı büyük ihtimalle Platon Hora diye başka bir kelime de kullanmazdı. Öncelikle Hora'nın ne olduğuna bakalım. Timaeus Tümayüz yolundaki Hora konuşmaları aslında ikinci bölümde geçiyor. İlk bölüm aslında akıl tarafından, Kozmos'un akıl tarafından yapılan eserleriyle ilgili. Bu 27D47. E'ye kadar sürüyor diyalogda. İkinci bölüm ise e, Ananki dediğimiz zorunluluk, e, necessity ya da necessity e, tarafından e, meydana gelenlerle ilgili. E, hora konuşması burada başlıyor aslında. Kozmos, e, e, hemen hatırlatalım, aklın ve e, zorunluluğun e, birlikte aslında e, konulmasıyla, e, aklın e, zorunluluğu bir şekilde ikna etmesiyle oluşmuş. Yani evren, aklın ve zorunluluğun bir arada bulunması bir şekilde sentez oluşan bir canlı. Platon bu ikinci kısımda, Hora konuşmasının açıldığı kısımda diyor ki, bugüne kadar herkes unsurlardan bahsetti, hepimizin bildiği dört unsurdan herkes bahsetti. Ateş, su, toprak, hava, biz bunlardan aslında çok aşikar, çok e, iyi anladığımız şeyler olarak bahsettik ama bunların doğuşunu, genesis manasında doğuşunu ve orijinini aynı anlamda e, kimse anlatmadı. E, şimdi e, bizim bu konuda e, gerçeğe yakın, e, yakın kelimesini bilerek kullanıyorum, e, makul e, ya da akıla uygun açıklamalar e, yapmamız gerekiyor diyor. E, şu ana kadar söylediklerimizin arasında iki tane tür ayırt etmiştik. Bu iki türden bir tanesi, evrenin kendisine e, bakılarak e, yapıldığı şey, yani model, yani para değil mi diye geçiyor. E, i̇kinci tür ise e, o modelin kopyası olan e, bir şekilde o modelden e, Demurgos'un, yani zanaatkar tanrının e, bakarak, modele bakarak yaptığı şey, yani kopya. E, Hora e, bir üçüncü türe götürüyor bizi. E, bu üçüncü türün başlangıçta zaten Platon, e, karanlık ve anlaşılması güç bir tür olduğunu söylüyor. Bunu daha sonra da e, Fransız filozof Derrida'da yazdığı metinde, Hora isimli metinde söyleyecek zaten. E, şimdi e, Hora'nın nasıl bir tür olduğunu kısacası şöyle söyleyelim. E, bir kere ola, olan her şeyi yani genesisle tabi olan, e, bir başlangıcı olan her şeyi üzerine alacak. Ee, bu anlamda kullanılan kelimе e, onu kabul edecek, e, bütün cisimleri kabul edecek. Burada kullanılan kelime panta, panta dehomenios somata e, ve e, aynı şekilde dehomenon. De yani burada önemli olan şey aslında e, öyle bir şey ki bu, bu üzerine e, bir şekilde gelen her şeyi alacak, e, onu, onu e, kendisinde gösterecek. Bir çeşit e, bu anlamda. Besleyen antikin ancak elbette diye geçiyor besleyen olacak ve bu anlamda da anneye benzetiliyor. Unsurların her zaman içinde ola geldiği yani içinde doğduğu ve aynı zamanda içinde yok olduğu bir şey bu. Onun içinde olan şeyler dolayısıyla kopyalar. Bütün şekilleri kabul edecek bu anlamda her şeyi alacağını zaten söyledim. Fakat bütün şekilleri kabul edebilecek bir şeyin de e, lojik bağlamda şekilsiz olması. Yani anorfon e, olması gerekiyor. E, dolayısıyla üçe, e, üçe bölmüş oluyoruz. E, bir şekilde genesisle tabi olan, oluşa tabi olan o oluşun içinde ola geldiği Enho Gignetai diyor. E, ve ona göre geldi yani e, daha önce de söylediğim gibi bu model e, ya da varlığın bizzat kendisi. Şimdi bu e, kaynağı güç e, ve bir şekilde hiç, hiç kimsenin e, anlayamadığı garip tür e, aslında e, bir şekil e, akıl yürütmeyle e, bulunuyor. Fakat bu akıl yürütme için e, kullanılan tabir de ne kaynağı size yakın bir tabir. E, bir çeşit rüya hali e, olarak değerlendiriyor Platon bunu ve diyor ki e, o rüya halinde biz şunu söylüyoruz. Her şey var olan her şey belirli bir yerde oluyor ve belirli bir hora işgal ediyor. Burada yerde olmak tabir yerde olmak ifadesinde kullanılan tabir topos, belirli bir hora işgal etmek ikisi yan yana kullanılıyor. Topos hora. Dolayısıyla biz bu rüya halinde her şeyin belirli bir yerde olduğunu yani bir çeşit akıl yürütmeyle her şeyin belirli bir yerde olduğunu zaten biliyoruz ve yerde ya da gökte olmayan da zaten yoktur diyoruz. Fakat bu aynı zamanda Platon'da e, kendi tabiriyle diyonun devamında uyumayan diyor, e, kendi tabiriyle yine e, müstakil, kendi başına duran e, varlığın bizzat kendisini e, ayırt etmemizi engelleyen bir hal aynı zamanda. Bu yüzden büyük ihtimalle rüya olarak yorumlanıyor. E, e, ...değişen, e, sürekli, yani değişen bu dünya aslında, değişiminin sürekli olduğu bu dünyada... E, ...kendisine bile sürekli heterold, kendisine bile sürekli başka olan... E, ...ve e, hiçbir şey olmamaktansa bir şekilde kopya olmayı kabul edecek ve bir yerde olarak e, bunu kabul edecek e, bir aslında Kozmos e, kan bahsediyoruz. E, unsurlar... E, Başka da söylediğim gibi burada asıl mesele aslında unsurların e, doğuşunu, genesisini e, açıklamaktı. E, ya da e, aslında şöyle bir durum söz konusu, e, Evrende olmadan önce, yaratılmadan önce, e, demurgosun e, yani zanatkar tanrının bu eylemi gerçekleştirmeden önce e, bu dört unsur ne durumdaydı? Aslında e, varlıktan yani kopya olan varlıktan önce bu dört usul ne durumdaydı? Burada aslında e, platon kaotik bir hareket olduğunu söylüyor. Unsurlar e, yaratılmadan önce, tanrı müdahalesinden önce tam olarak birbirlerinden diaforum yani ayrı değiller. E, fakat e, tam olarak kimliklerinde kazanmış değiller. Bir elekten geçen buday e, tanelerini benzetiyor ve şöyle söylüyor. E, benzeyenler bir tarafa, dolayısıyla da benzemez olanlar ve benzemezlikleri benzeyenler diğer tarafa ayrılıyor. Ee, buradan sonra da Aslında musurların e, Demurgos e, tarafından Ki bu öyle bir tanrı ki e, zanaatkar olması bir yana geometri biliyor e, Ve unsurlara e, Belirli geometrik şekiller verecek Bu şekilde zaten musurlar Birbirlerinden diaforon ya da e, Başka olacaklar e, Bu e, geometrik oluşulmasına Oluşturulmasına geçiyor aslında e, Başından dönersek Platon metninde bu konuşmayı unsurların doğuşunu anlatmak için yapıyor. Pora e, yahut çevirmedim orayı. Üpodehe üzerine alan mağanasında pandehes her şeyi e, alan kabul eden manasında unsurlara bir çeşit e, zemin e, teşkil ediyor. Şimdi Aristoteles'in e, bu konudaki yorumuna geçiyorum. E, burada benim aslında baktığım e, ana e, metin fizik kitabı. Fizikte çok küçük bir e, pasajda aslında e, Aristoteles benim e, yıllarda uğraştığım dengelikleri kurmuş durumda. E, dördüncü kitapta, e, Aristoteles kitap dördüncü kitabına yerin e, yani toposun ne olduğu sorusunu e, sorarak başlıyor. Bir fizikçinin yani bir doğa bilimcinin bu manada e, bu soruyu sorması gerekti, gerektiğini düşünüyor ve şunu söylüyor. E, herkes e, var olanların belli bir yerde olduğunu söylüyor. Var olmayan da hiçbir yerde yok zaten. Ee, aslında yine burada da aşikar bir şeyden bahsediyor gibiyiz. Ee, ama Aristoteles bu konuda ne iyi sorulmuş bir sorunun ne de iyi verilmiş bir cevabın olduğunu e, söylüyor. Yer, yer sorusu, e, topoz e, sorusu Aristoteles önemli bir soru. E, çünkü hareket, e, ilk hareket, e, kinesiz, ilk kinesiz aslında yerdeştirme hareketi. E, bu e, ilk hareketteki... İlk ifadesinin ne demek olduğunu Aristoteles fiziğin 8. kitabında, 7. kısımda açıklıyor. Buradaki ilk tankası aslında var olmadığında diğerlerinin de olamayacağı. Bu anlamda yerleştirme hareketi ilk hareket ve zaman bakımından da ilk var aslında. Çünkü ölümsüz varlıklar örneğin felekler bu hareketi yapıyor. Fiziğin 4. kitabının 2. kısımda İkinci kısmına geri dönersem, e, Aristoteles e, yerin bir e, bir cismi ilk saram e, olduğunu olabileceğini söylüyor. E, burada ilk saram peri -E hoplaton e, söylüyor. E, e, bu anlamda da yerin e, bir cismin sınırı olabileceğini söylüyor e, ve bir büyüklüğe fiziksel büyüklüğe dahil olmak üzere sınır çizen aslında onun morfisi yani onun e, biçimi. E, bu anlamda bir yer, yerde bir büyüklüğün morfesi olabilir diyor. E, devamında yeri e, büyüklüğün diyasteması, yani kapladığı e, uzam olarak e, düşünelim diyor. Böyle düşünürsek e, yer e, aslında e, e, diyastema açısından maddeye dönüşüyor, e, hülyeye dönüşüyor. Burada aslında kuşatan değil, kuşatılan olacak. E, devamını şöyle alıntılıyorum e, fizik kitabı, Safiyet Vabri ile. Bunun için Platon, Platon da, Timaios da, e, maddenin ve horanın aynı şey olduğunu söylüyor. E, çünkü şekil verilebilir, yorulabilir olan, yani metaleptikon ve bir ve aynı şey olarak görüyor. Gerçi burada yazıya dökülmemiş görüşlerdeki şekil verilebilir olandan başka bir başka bir biçimde tanımlıyorsa da, yine de yeri ve horayı aynı şey olarak kabul ediyor. Herkes yer diye bir şeyin olduğunu söylüyor ama yer nedir? Bunu söylemeye yalnızca o, yani yalnızca Platon. Burada şekil, verile biri, şekil verilebilir olan geçebilen, metaleptikon sözcüğünün getirdiği tartışmalara girmeyeceğim. Yalnızca o, bu eşitliği, yani yerin, kora'nın ve maddenin eşitliğini koymak açısından bir orta terim olarak kullanılıyor. Bizim için önemli olan burada, kora kavramının hem madde hem yer olarak görülmesi. E, bunu yapmasının nedeni Topos'u e, bir iç e, sınır olarak düşündüğümüzde, e, kuşatılan olarak aldığımızda e, Topos'un e, madde olarak algılanıyor olması. E, şimdi sonra aslında e, Aristoteles'in haklı olup olmadığı sorusu, Bora'nın madde olup olmadığı sorusu. E, benim burada aslında karşı çıktığım görüş şu, e, Timayos yolunda madde ifadesi Hülle, Yunancası. ...hiçbir şekilde kullanılmamış. Sadece bir kere kullanılmış, 69 ağda. O da ilk tanımı, kelimenin ilk anlamı manasında. Yani işlenmemiş tahta, kütük manasında kullanılmış. Buna bu, bu kelimeye kavram değerini veren aslında Platon değil, Aristoteles. Dolayısıyla yapılan yorumlar şöyle, özellikle Comfort'un, Brisson'un ve Chernys'in yaptığı yorumlar... Aslında Platon bu, e, bu kelimeyi kullanmadığı için Aristoteles'in bu eleştirisi haksız bir eleştiri. Ben de diyorum ki hayır böyle değil. Çünkü e, Aristoteles'in burada e, maddeler kastettiği e, aslında üç şey var. E, Birincisi her şeyin kendisinden geldiği manası. Ki Timayos bu zaten söylendi. Şu şekilde söylenir. Tim, Timayos da ora için e, her şeyin e, şeyi beslediği e, titanen, e, olduğu söylendi. E, bu anlamda ben e, her şeyin kendisinden geldiği şeklinde bir vrokmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. E, i̇kincisi e, Aristoteles e, madde için söylediği ikinci bir e, özellik e, onun e, hypokeimenon yani taşıyıcı olması. E, her çeşit e, her çeşit değişim Aristoteles'e göre zıtlar arasında oluyor ve uzutlarda. E, belirli bir e, üçüncü terime ihtiyaç duyuyor. Yani altta yatan e, ke, e, bu zıtlıkları kabul edecek e, bir terime e, bir bir varlığa ihtiyaç duyuyor. E, bu anlamda ben yine boranın e, zıtlıkları kabul eden e, manasında kullanılabileceğini düşünüyorum. Nasıl? E, amorfon olmasından ve belirsiz olmasından dolayı. E, tamam son, son bir lafım kaldı. E, üçüncüsü ee, bir morfe tarafından belirlemeni e, aslında e, Aristoteles madde diyor. E, dolayısıyla belirlenmemiş olan e, maddedir. E, ta, Yunanca tabiriyle Vauriston olan maddedir. E, Timaios'ta da e, bütün şekilleri kabul eden ve belirlenmemiş, bu anlamda belirlenmemiş olan olan şeyin e, adı zaten Hora. E, şimdi son olarak söyleyebileceğim tek şey Hora. E, Başka bir yorum Aristoteles'in Hora'yı çok iyi anladığına ve bu yüzden de kendisinde de ilk ilksel madde kavramının olduğunu söylüyor. Özellikle platform ve Pellegrin tarafından böyle bir yorum yapılıyor. Yani Platon'u Hora'ya Hora Hora anlatmayı iten, Aristoteles'i de ilksel maddeyi koymayı iten aynı teorik ihtiyaçtır deniyor. Tabii bu ayrı bir tartışma konusu. Bu kadar teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularınız varsa onu alalım. Ondan sonra bir yemek arası vereceğiz. Buyurun hocam. İsmim Murat Şamirşen. 29 Mayıs'ta felsefe vermesiyim. Merve hocam, öncelikli olarak Horat çevresiyle ilgili bir şey soracağım. Ahmet Büksel Özemle ve Yalçın Koç'un çalışımlarına baktığımızda ikisi de fizikçidir. Bu tartışmanın fizikle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Onların mekandan kastettiği şeyi... Yani horayı mekan olarak çevirdiğimiz miyiz? Uzan ve yerin dışında. Ee, ikinci sorum ise şu. E, siz yanlış anlamadıysam Aristoteles'in maddesi dediği şeyin e, Platon'un horo dediği şeye denk düştüğünü, yani doğru bir e, yorum olduğunu söylediniz. E, fakat e, bilmiyorum, ilgileniyor musunuz? Çağdaş fizik tartışmalarında yani kuantum mekaniğin e, tam eksik olması, işte Einstein'in kuantum mekaniğin e, eksikliğine daha yaptığı yorumlar ee, hep bu mekan, yani kuant mekaniğinin e, bir uzay anlayışı üzerine, yani daha geometrik olarak anlaşılması üzerine e, yürüyor. E, i̇şte bu Kopernik mekodu, ve Bell e, sanki daha Aristotelesçi gibi işte atom altı parçacıklarda e, şey olur ve bunların bir olmadığını Einstein ise bunların mekanı olmadığı zaman yani bunların mekanının gösterilmediği zaman e, bu kuramın eksik olduğunu iddia ediyor. Bir de bu konudaki yorumunuzu merak ettim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Başka soru? Evet. Um, maddeyi uzamla özdeşleştirmenin e, şey olacağını mı? E, soru, anlama sorunuz çözeceği gibi bir şey anladım ben. de olur herhalde. Eğer böyle bir şey yaparsak özdeşleştirme yaptığımız takdirde hareketi açıklamaktan şey yapacağız. Çünkü hareket uzan değişimi maddeyi uzanla şey yapıp özdeşleştirdiğimiz zaman bütün kinesisi corruption bütün kinesisi bir madde değiştirme, büyüme ve çürüme olarak açıklamak zorunda kalırız gibi geldi. Ama sizin de o özdeşleştirmeyi ne kadar yaptığınızı takip edemedim açıkçası. Teşekkür ederim. Dağlı. Biz teşekkür ediyoruz. Bu taraftan gelmişti. Mekan evet. diye çevrilebilir mi? Yazı olduğunu sorumluydu. <gülüyor> mekan diye çevrilebilir bence. Fakat burada aslında mekanın, mekan diye algılan şeyin uzam manasında, yani üç kurutlu ve katlayan manasında, bir büyüklük manasında kullanılırsa ee, ancak öyle çevirebilir diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci soru açısından da e, aslında söylediklerine sonra e, net bir cevap veremeyeceğim. Direkt bir cevap olmayacak belki ama bana düşündürdüğü şeyi söyleyebilirim. Şu, o da şu. E, aslında Hora'da e, sürekli bir e, hareket var ve bu e, oluşumdan e, öncesine de e, gidiyor bu hareket. E, ve bu aslında Aristoteles'in anlayabileceği bir hareket değil. Çünkü bu hareketin herhangi bir e, amacı yok. E, dolayısıyla e, belki e, söylediğimiz e, kuantum fiziği ve hareket ve hareketin e, mekanla e, beraber olma olgusu ancak Platon'daki e, genesis kozmosun doğuşunun öncesine e, çekilebilir diye düşünüyorum. Çünkü diğer tarafta zaten aklın e, o şeyi kontrolsüz şeyi dizginlemesi ve bir e, kendi boyundurluğa sokması hayi var. E oradan sonrası için e, bu benzetmeyi yapamam. E, umarım olmuştur cevabım. Olsun şey. <gülüyor> şey <gülüyor> Hayırdır. Sizce <gülüyor> neymiş? Şey, yani, yani, herkes çıkmaya diyet ettiyse çıkabiliriz sorumu. Sonra da soruyorum. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben, ben, ben, ben üç, üç şey aristotelesi de Hülye'nin yani maddeyi e, üç özelliği dolayısıyla Platon'daki Hora'yı iyi anladığını söyledik. Değil mi? Ben de öyle anladım. Buna ödü bir tanesi her şeyin kendisinden gelmesi, bir hızlı rekombin etmesi, diğeri bir morka tarafından belirlenmemiş olması. Ben gerçekten bundan çok emin değilim. Yani Platon'daki, Timalisto diyalonundaki Hora'nın bu üç özelliği de Arsut Otheles'in küyüyle kastettiği anlamda yapabileceğinden çok emin değilim. Örneğin her şey kendisinden gelmesi... Aristoteles her kendisinden geldiği şey olarak maddeden bahsederken aslında şu, sanırım bence şöyle şunu kast ediyor... ...her şey için kendisinden geldiği şey. Yani her şeyin kendisinden geldiği şey değil, her şey için kendisinden geldiği şey. Yani örneğin bir dondurmayı mermerden yapamazsınız. Fakat koradan dondurma da yapabilirsiniz, mermer yapabilirsiniz, mermer heykel de yapabilirsiniz. O yüzden Aristoteles'in bahsettiği şey yani hüle bu anlamda uygun olmayabilir. Diğer zıtlıkları kabul e, etmesi. Aristoteles yani e, madde her madde her zıtlığı kabul etmeyebilir. Değil mi? E, yani yine aklıma bir örnek tatılınca oradan gidiyorum ama mutlaka daha iyi örnekler bulunabilir. E, su. Yani çok en günlük, eğer Aristoteles'in bahsettiği madde olarak kabul edecekse şey. su, su e, uzun ya da kısa olamaz. Az ya da çok olabilir. Ama uzun ya da kısa olamaz. Çift ya da tek olamaz. Örneğin. Değil mi? E, fakat hore bunların hepsi olabilir. Diğeri bir morfe tarafından belirlenmemiş olan şeydi. Değil mi? E, bu da sanırım Aristoteles için çok doğru değil. Aristoteles'in Söylediği şeyin tam olarak olduğun, yani kastettiği şeyin e, en azından bir morfe tarafından belirlenmemiş olan madde. Böyle bir madde sanırım yok. Yani bir hiçbir şey tarafından belirlenmemiş bir madde e, doğada e, yok değil mi? Aristotelesi, e, örneğin şu, e, şener metafizik tedi galiba, zeta ya da e, tetada hatırlayamıyorum ama Aristoteles şunu söylüyor. E, Öl, cansız artık cansız olma, olmuş ya yani, ölmüş hayatını kaybetmiş bir beden alalım. Ha? Bu beden az önce canlı olan canlı olan madde değil. Yani az önce canlı olan maddeyle şimdi canlı kaybetmiş olan madde aynı madde değil. Yani canlıdaki madde canını alın size canlının maddesi bu değil. Hı? Aristoteles için madde böyle bu, bu değil. E, fakat cansız olan maddenin de, yani artık canını kaybetmiş olan canlının bedeninin o cesetin de bir morfesi, e, bir şekli var, bir formu var. Fakat can değil. Fakat formsuz e, değil. Ya da yani en formsuz madde aklınıza ne gelebilir? Çok e, en kaba, e, eğer Aristoteles'in katsettiği buysa, yani madenden alınmış bir şey, bir parça e, kömür e, bir şey. Bunun morfesi yok mu? Morfesi yoksa bunu ikiye bölemezsiniz örneğin. Ha, fakat bölebilirsiniz. Yani ya, Aristoteles'in kastettiği anlamda, Aristoteles e, bir morfe tarafından belirlenmemiş olan madde derken, gerçekten bir morfe tarafından belirlenmemiş olan bir maddeden kastetmiyor olabilir. Bu, bunu, bunu daha kavramsal anlamda kastediyor e, olabilir. Çünkü benim aklıma böyle bir madde gelmiyor. Fakat Aristoteles'in korrası, Pilatin korası anladığım kadarıyla gerçekten hiçbir morfey tarafından belirlenmemiş olan bir şey. Ya yani, yani çağdaş ontolojide işte belki ilgin çekiyorsa e, ya da şey e, çıplak taşıyıcı teorisinden bir teori var. E, çıplak taşıyıcı Bertrand substratum, e, neyse yani daha sonra şey bu ona bakabilirsin belki yani bu sana yardımcı olabilir ama bence Aristotelis ya şüphesiz bu iyi, iyi bir Kora yorumu olabilir ama e, bence bu en, Aristoteles yanlış mı anlıyor acaba endişesi çok yersiz değil. Belki ilgisayar madde daha iyi olabilir Peregrin'in. Evet, demek istiyorum. E, Şunu söylemek evet. istiyorum. E, ben aslında e, Aristoteles'in Kora'ya e, madde e, gibi bakmasının e, saçma olmadığını söylüyorum. Yoksa Aristoteles'in e, maddesinin e, Platon'un horasıyla aynı olduğunu zaten iddia etmiyorum. E, ama şunu söylemeyi unuttum. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. E, madde, evet Aristoteles'te prostiği bir şey. Yani e, maddeyle e, e, form arasındaki e, ilişki e, mutlak bir ilişki değil. E, bu doğru. E, fakat e, benim aslında göstermeye çalıştığım şey e, bu e, Aristoteles'in madde deyince anladığı ki bu e, gerçekten maddeden e, orada gerçek gizmesini bir iki defa e, sarla söyledim. Gerçekten anladığı e, şeyden zaten bahsetmiyorum. Yani onun orada olmadığının ben de farkındayım. Sadece e, şu, e, ortak bir zemin yani kavramın e, kavramı denk düşen ortak bir zeminden e, Hüyle'ye baktığı, e, baktığını, pardon Hora'ya baktığını söyledim. Bu anlamda hani e, ikisinin arasında e, kavramsal açıdan e, şey yok, e, çok büyük bir net ayrımların olduğunu söylemedim. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.